şakası, şukası yoktur. Ee, hani bazı insanlar sapıklar, sana dini şeyde şakalar falan yaparlar. Ya cehennem, yazın cennete, kışın cehenneme derler ya, kışın soğuk ya. Kışın cehennem, yazın sıcak cennete gidelim falan diye şakalar yapılır. Bunlar dahi çok soğuk şeylerdir. Hmm. Allah'ın iminde ee, Hoş haşlanmaz. Söylen sözlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi şunlara ama bu devam ediyor. Burada Allah gönderi Allah'ın zikrine işte bu kitabın Allah gönderdiği bir referdir ki o kimi dilerse ona bununla hidayet verir. Allah kimi de saptırırsa artık onun yolundan doğrultacak yoktur. Burada bırakalım. Buradaki anlaşımın var mı? En fazla. Şimdi şimdi bu sistemden